Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasin Tilka ayatul Kur'ân ve kitab mubin Fasin Bunlar Kur'an'ın ve hak ile batılı apaçık beyan eden bir kitabın ayetleridir. <gülüyor> müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. <gülüyor> o müminler, o kimselerdir ki namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler ve onlar ahirete gerçekten hati olarak inanırlar. <gülüyor> Şüphesiz ki ahirete inanmayanların kötü amellerini kendilerine süslü gösterdik. Bu yüzden onlar bocalayıp dururlar. fil <gülüyor> fil İşte bunlar öyle kimselerdir ki azabın en kötüsü onlarındır ve onlar ahirette gerçekten en ziyade hüsrana uğrayacak olanlardır Ey Resulüm hem hiç şüphesiz ki bu Kur'an hakim her işi hikmetle olan alim her şeyi bilen Allah tarafından sana ulaştırılıyor. Musa minha minha bi Hani Musa Medyenden Mısır dönerken ailesine ben hakikaten bir ateş gördüm, ondan size yol hakkında bir haber getireceğim, yahut ısınasınız diye size tutuşmuş bir kor getireceğim demişti. <gülüyor> Nihayet oraya gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateş sandığın bu nurun içinde olan sen... ...ve o nurun etrafında bulunanlar... ...melaikeler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah ise... ...her kusurdan münezzehtir... Ya Musa, inno Ana Allah Aziz, Ey Musa, hakikat şu ki ben Aziz, Kudreti daima üstün gelen Hakim. Her işi hikmetli olan Allah. Ve Ya Musa la la yahafu yere bırak. Musa asasını bıraktı da birden onu yılan gibi hareket eden bir halde görünce arkasını dönen bir kimse olarak kaçtı ve geri dönmedi. Kendisine buyruldu ki ey Musa korkma. Çünkü ben o kimseyim ki benim huzurumda peygamberler korkmaz. <gülüyor> Ancak kim zulmeder sonra bu amelini kötülüğün ardından iyiliğe çevirirse o takdirde bilsin ki şüphesiz ben gafur, çok bağışlayarım, rahim, çok merhamet ederim. Ve edhil yedeke min Elini koynuna sor, Firavuna ve kavmine gönderilen dokuz mucizeden biri olmak üzere kusursuz, bembeyaz, parlayan ve ışık saçan bir el olarak çıksın. Çünkü onlar bir fasıklar topluluğu oldular. İşte mucizelerimiz onlara hakikati açıkça gösterir bir şekilde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler <gülüyor> kendileri de bunlara bu mucizelerimize kati olarak inandıkları halde zulüm ve kibir yüzünden onları inkar ettiler ama bak o fesat çıkaranların akibeti nasıl oldu? وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Muhammed, and olsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de... Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a ham dossun dediler. <gülüyor> Süleyman da Davud'a varis oldu ve dedi ki ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden verildi Doğrusu bu gerçekten apaçık bir lütuftu. <gülüyor> Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekil orduları toplandı. Böylece hepsi bir arada düzenli olarak sevk ediliyordu. Hatta. <gülüyor> Nihayet nem, karınca vadisine geldiklerinde içlerinde reis olan bir karınca ey karıncalar ''Yuvalarınıza girin, Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesin.'' dedi. ''Fetebesseme dâhiken min kavlina ve kâle Rabbi euzi'ni en eşkura ni'metek.'' ''Fetebesseme dâhiken min kavlina ve kâle Rabbi euzi'ni...'' <gülüyor> Bunun üzerine Süleyman onun sözünden dolayı gülercesine tebessüm etti ve dedi ki Rabbim, beni ve ana babamı nimetlendirdiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın salih ameller işlememi bana ilham eyle ve rahmetinle beni salih kullarının arasına kat. <gülüyor> ve kuşları teftiş edip şöyle dedi. Bana ne oldu da hüüdü göremiyorum. Yoksa kayıtlardan ne oldu? <gülüyor> Onu elbette şiddetli bir azap ile cezalandıracağım veya onu hakikaten keseceğim yahut kesinlikle bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek. Derken çok geçmeden hüt hüt Süleyman'a gelip dedi ki ben senin bilmediğim bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe şehrinden doğru ve mühim bir haber getirdim. <gülüyor> Gerçekten ben onlara Sebelilere hükümdarlık eden ve kendisine her şeyden bir nasip verilmiş ve kendisi için büyük bir taht bulunan Belkıs adında bir kadın buldum. <gülüyor> Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp Güneş'e secde ediyorlar buldum. Hem şeytan onlara amellerini süslemiş de onları doğru yoldan men etmiş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. <gülüyor> şeytan böyle vesvese vermiş ki Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaran, ne gizleseniz ve ne açıklasanız bilen Allah'a secde etmesinler. Allah ki ondan başka ilah yoktur, büyük arşın Rabbidir.